190 numaralı konu İbnü'z Zübeyr ve İbni Cafer'in biatta bulunmaları. Evet, Hazreti Peygamber İbnü'z Zübeyr ve İbni Kafer'den onlar henüz 7 iken biat almıştır. Hazreti Peygamber onları gördüğünde tebessüm etmiş ve ellerini uzatarak onlarla biatta bulunmuştur.